Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahilvahidilkahhar Vessalatu vesselamu ala nebiyinal muhtar Ve ala alihi ve ashabihi el Ve ala cemil enbiyai vel murseline ebrar Kıymetli kardeşlerim, sireti enbiya yürüyüşümüzü devam ettiriyoruz. Ve bir baktım tam 20 ders olmuş. 20. dersi inşallah bugün icra edeceğiz. İnşallah şimdiye kadar öğrendiklerimizden de bugün öğreneceklerimizden de bundan sonraki süreçte buradan bu güzel ilim meclisinden öğreneceklerimizden de Allah hepimizi nasiptar eylesin. Önce hayretimiz artsın arkasından da haşyetimiz artsın inşallah. İnşallah. Çünkü ilim merakla başlar. Merak ilmin hocasıdır. Eğer merak edersek hayretimiz artacağı için Subhanallah dediğimiz zaman daha bilinçli bir biçimde deriz. O Subhanallah bizde bir şuurlanmaya vesile olur. Tenzih ve tesbih noktasında bizi bir seviyeye taşır. O zaman da Rabbimizden hakkıyla aslında korkarız. Haşyet aslında bir yönüyle odur. Allah'tan hakkıyla yani içinde derin bir saygı olarak korkmaktır. Cenab-ı Hak inşallah bu ilim yolculuğunda hepimize böyle bir ufuk, böyle bir bilinç, böyle bir istifade nasip eylesin. Ve birbirimize yardımcı olalım, el uzatalım, hayret uyandıralım. Biz hayret uyandırmazsak hakikatler üzerine şeytan başka şeyler üzerinde hayretler uyandırıyor. Dikkatleri başka şeylere sevk ediyor. Ve insan ne kadar olursa olsun telkine açık bir varlık olduğu için doğru şeyler kendisine telkin edince doğru yolun yolcusu oluyor. Yanlış şeyler kendisine telkin edilince de kötü yolların, menfi yolların, Yanlış yolların yolcusu oluyor. Biz istiyoruz ki hak yolun hakkını da vererek o güzel yolda yürüyenlerden olalım. Onun için birbirimize bu noktada hayret adına bir bilinç, bir telkinde bulunmak durumundayız. Öğrendiğimiz hakikatler de inşallah bize böyle bir hayra vesile olacak. Cenab-ı Hak şu aziz ve mübarek günlerin Hatırına da bizim hem hayretlerimizi hem haşiyetlerimizi arttırmış olsun. Bugün 20. dersimizde yine konumuz Hazreti Salih ve Semud kavmi olacak. Hatırlarsanız geçen hafta bu süreci başlattık. Bugünkü dersimizin başlığı da çok mühim. Tevhidden şirke, şirkten tevhide Semud kavmi. Bu ser levhanın mesajını muhakkak anladınız. Çünkü biraz olsun geçen derste değinmiştik buna. Ama ben biraz detaylandırmak istiyorum. Çünkü oradan kendi dünyamıza da çok önemli mesajlar taşımaya çalışacağız. En önemli mesele olan aslında tevhid meselesini anlamaya gayret edeceğiz. Hatırlarsanız Hud aleyhisselamın gönderildiği ad kavmi Yıllar yılı o mücadelenin sonunda iman edenler bir miktardı. inkar edenler ve karşı çıkanlar fazlaydılar. Ve Cenab-ı Hak işin nihayetinde tuğyanları, azgınlıkları arttığı için onlara bir azap gönderdi. Ve inkar edenler o azabın içerisinde yok olup gittiler. Hud aleyhisselam ve ona iman eden insanlar kalmıştı. Ve onlar sonra yine o bölgeye yakın bir yerde tevhid üzere bir hayat yaşadılar. Bizatihi Allah'ın mucizesini görmüşlerdi. Allah'ın peygamberi olan Hud aleyhisselamın kendilerine vaat ettiği azabı görüp şahit olmuşlardı. Hal böyle olunca da mucizenin biliyorsunuz iman eden için değerini iman edenin imanını fazlalaştırır. İman edenin Allah'a karşı olan haşiyetini arttırır. Allah'ın o manada gönderdiği o mucize şahit olanlarda inanılmaz derecede imanı takviye eden bir güzel nimete dönüşür ki Ad kavminin müminleri bunu yaşadılar. Sonra mümince bir hayat yaşadılar peygamberleri Hud Aleyhisselam'la beraber. Ne kadar bilmiyoruz. Ama bir müddet sonra Hud Aleyhisselam vefat etti. O kavimde tevhid üzere varlığını devam ettirdi. Ancak yavaş yavaş tevhidten bir sapma oldu. Zaten tevhidten bir anda sapma olmaz. Öyle bir bakıyorsun bugün sabahleyin tevhid üzere bir hayat yaşıyoruz. Akşama vardığımız zaman o hayatın yüzde yüz dışında bir hayattayız. Bambaşka bir noktadayız. Öyle bir kayma çok az olur. Mesela hemen ben bunu söylediğimde Aklınıza gelebilir hocam iyi hoş diyorsun ama Turi Sinaya Hazreti Musa çıktığında aşağıda Samiri onları işte kandırdı şöyle oldu böyle oldu. Oraya geldiğimizde göreceksiniz öyle bir anda olan bir şey değil. Orada da birçok bir süreç var ve orada da o süreci şeytan farklı farklı ambalajlarla onlara ikna ettirdi ve onları saptırdı. Çünkü bu tevhid meselesi bir şekliyle içselleştirilince bir anda şirke kapı açılmaz bir anda çok farklı bir değişim olmaz ama küçük küçük başlar bu ve o küçük küçük başlayan süreç bir noktadan sonra öyle bir seviyeye gelir ki siz bile inanamazsınız. Ya burada başladı nasıl buraya vardı diye çünkü ufacık bir sapma şöyle bir ayırır arayı. Yıllar geçer bu ara biraz daha ayrılır, biraz daha ayrılır, biraz daha ayrılır, biraz daha ayrılır, gider gider gider gider mesafe inanılmaz bir boyuta taşınmış olur. Bir anda böyle bir şey olmaz. O şirk dediğiniz şey öyle sinsi bir hastalıktır ki düştüğü zaman imanın içerisine kurt gibi kemirmeye başlar. Yavaş yavaş kemirir. Kemirdikçe de insandaki o tevhid bilincini, akideye ait olan o önemli meseleyi başka noktalara doğru götürür ve bir de bakarsınız ki bambaşka bir nokta, noktaya varmış olur iş. Şimdi Semud kavmi biliyorsunuz ona adı Uhra da deniyor. Öteki at kavmi ya da ikinci at kavmi diye ama sonraki ismiyle Semud kavmi başlangıç itibariyle tevhid üzereydiler. Çünkü at kavminin bakiyesiydi onlar. Onların devamıydı. Ama o sapma başladı öyle bir noktaya geldi ki Salih Aleyhisselam kendilerine geldiğinde şirkin bataklığına batmışlardı. Tevhid adına hiçbir şey kalmamıştı hayatlarında. Ancak biz Kur'an'dan bir hakikat öğreniyoruz şu ara Suresinin 141. ayetinde Kezzebet Semudul Murselin, Semut kavmi de kendilerine gönderilen peygamberleri yalanlamışlardı. Murselin bir tek değil çoğul gelen elçiler var ve o elçileri yalanlamışlar. Şu ayet şu ara suresinin 141. ayeti bakanlar görecekler tefsirlerde müfessirler inanılmaz derecede üzerinde konuşmuşlar. Niye murselin niye tek değil acaba semud kavmine gönderilen başka peygamberler mi var? Salih aleyhisselamın dışında yoksa burada başka bir mesaj mı var? Bununla alakalı bir sürü yorum yapılıyor ama bu kardeşinizin kanaatine göre eğer isabet kaydediyorsam Allah'tandır hata ise benimdir. Ben başka peygamberler geldiğine inanıyorum. Çünkü o süreç tarihi rivayetlere göre bile 500 yıl ama belki daha fazla. O 500 yıl hakikat ifade etmiyor biliyorsunuz. Uzun bir süreç var Ad kavmi ile Semud kavmi arasında ve o sapmalar olunca Allah belki o kavme başka başka peygamberler de gönderdi. Semut kavmine gönderilen son peygamber olan Salih Aleyhisselam'ı Kur'an buraya kaydetmiş oldu. Allahu alem. Ama gördüğümüz bir hakikat var ki Salih Aleyhisselam o kavme geldiğinde kavimde akide adına inanılmaz bir karmaşa ortaya çıkmış. Tevhidten tamamen yüz çevrilmiş şirk bataklığına batırılmış biraz sonra geleceğiz ayrıntılarına nasıl bir inanç kodları var inançlarında Allah'ın istediği düzeyde bir inanç yok şimdi benim güzel kardeşlerim bu derste ben size çok şeyler söyleyeceğim göreceksiniz ama şimdi bir cümle söyleyeceğim inşallah unutmayacaksınız tevhid tesisi oldukça zor olan ama muhafazası tesisinden kat ve kat daha zor olan bir değerdir. Ne olur? Bunu bir kaydedelim. Çünkü bununla bizim önemli bir meselemiz var. Bu bizim imanımızla alakalı bir mesele. Tevhid tesisi oldukça zor. Kim diyorsa kolay doğru söylemiyor. Kim diyorsa. Çünkü zor. ...la demek zor... ...vallahi zor billahi zor... ...o la ilahe dediğin zaman... ...eğer gerçek demişsen... Gavli o anlamda dememişsen sadece sözle dememişsen altını doldurarak demişsen yıkıyorsun. Bütün ideolojileri yıkıyorsun. Bütün batıl bu sistemleri yıkıyorsun. Sana dayatılan her şeye hayır diyorsun. Şeytanın sana telkinlerine hayır diyorsun. Nefsin arzularına isteklerine hayır diyorsun. Allah ne istemiyorsa bu manada hepsine hayır diyorsun ve yıkıyorsun. Kolay mı bu öyle? Kim diyorsa tevhid kolay tevhidi anlamamış bu çok zor zor olduğu için zaten hatırlayın Mekke'dekiler zorlandığı söylemekte onu söyleyen de bedel ödedi çünkü o söz ciddi ciddi ciddi bedeller ödetiyor şu anda tatlı su Müslümanları olmuşuz bir elimiz yağda bir elimiz balda öyle bir Müslümanlık tasvir ediyoruz ki hiç kimse bize kızmasın hiç kimse bize küsmesin hiç kimse bizim tavuğumuza kış demesin böyle bir şey tamam nasılsa artık bizim ahir zaman Müslümanlığı mı diyeceksiniz ne diyecekseniz ama böyle bir şey yok aslında tevhid dediğiniz şeyde bambaşka bir şey var eğer onu muhafaza etmek istiyorsan da Hayatının sonuna kadar yani bu gençlikte olabilecek bir şey değil sadece. Hayatının bir devresinde muhafaza ettin tamam şurayı geçersen bundan sonra böyle bir şey yok böyle bir şey de yok. Son nefesine kadar da muhafazası için gayret edeceğin bir değer tevhid. Hal böyle olunca benim güzel kardeşlerim Allah aşkına bir hatırlayın. Nuh aleyhisselam ya tufan gelmiş Ken ana diyor ki bin gemiye. Bilmiyor. Ad kavmine Hud aleyhisselam o kadar ısrar ediyor olmuyor. Söyleyemiyorlar o tevhid cümlesini la ilahe illallahı söyleyemiyorlar. Aynı şeyi Semud kavmi de söyleyemiyor. Bir miktarı iman edecek geri kalanı ise hayır diyecekler ve salihe karşı çıkma adına ellerinden geleni yapacaklar. Biraz süreci getirelim bu tarafa doğru. Ebrehe'nin fillerle Kabe'yi yıkmak için geldiğinde Allah'ın bir büyük mucizesine şahit oldular Mekke ahalisi. Ve Ayşe anamız diyor ki o olayın şahitlerini ben gördüm Mekke'de. Yani onlar gördüler nasıl ev, Ebabil'ler o taşları attılar ne oldu nasıl helak oldu buna şahit olan bir sürü insan var. Allah'ın bu kadar açık bir yardımını, nusretini, mucizesini görmüş olmalarına rağmen Mekkeliler la, la ilahe diyemediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işin son halkasında 23 yıl boyunca hadi diyelim biz Mekke dönemini konuşsak Mekke döneminde 13 yıl boyunca قولوا لا ilahe illallah tufluhu dedi. La ilahe illallah deyin kurtulun dedi diyemediler. Çünkü zor bir şey bu. Gerçekten zor. Sonra söyleyenlerin onu muhafaza etme adına ne bedeller ödediğini de biz görüyoruz. Şimdi benim güzel kardeşlerim bu tevhid nasıl zedeleniyor? Ne oluyor ki bir şekilde tevhide şirk bulaşıyor ve bulaşan o şirk o imanın temel meselesini zedeliyor. Eğer şöyle bir şey düşünüyorsak şimdi şeytane bir şey diyecektim demeyeyim. Bu şeytan diye resmediliyor ya bize çizgi filmlerde. Bu şeytan işte bak şeyleri de var boynuzları da var elinde dirgeni de var. Geliyor diyor ki ben şeytanım. Sen de diyorsun ki ben çağın Bilal'iyim seni dinlemeyeceğim. Onu dinlemiyorsun ve onun ne söylüyorsa her türlü ayartmalarına şunlarına bunlarına hayır diyorsun. Böyle birini bekliyorsan sen ancak bunu çizgi filmlerde görürsün. Böyle gelmiyor şeytan sana. Şeytan böyle gelse ya böyle bilindik bir simayla gelse bilindik bir şekilde gelse ahmak mıyız biz bunu dinleyelim? Biz deli miyiz yani aklımız az bir şey çalışsa nasıl bir şeytanı dinleyeceğiz ama şu anda dinliyoruz şeytanı çünkü şeytan böyle gelmiyor. Eğer deseniz ki bundan sonra bizim bütün imtihanımız da bu, bunlarla bu da bitti böyle bir şey yok. Böyle bir imtihanla karşı karşıya kalmayacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem canlarımız yoluna kurban olsun. Son veda haccında söyledi artık şeytan sizden ümidinizi kesmiştir dedi artık bu beldelerde bunlar olmayacak dedi aslında aleyhissalatü vesselam efendimiz söylüyor söyleyeceğini ama biz tam anlamıyla anlamadığımız için kendi dünyamızdaki o mesajlarla yoğurmadığımız için anlamıyoruz. Şimdi Ümeyye İbni Halef diyelim ki bu çağın işte zalimi o zaman Bilal'in karşısına bunlardan bir tanesini çıkardı hadi dedi Bilal. İnkar et Muhammed'i ve onun getirdiği dini. Yeniden lata uzdaya menata saygı göster tazim et atalarının dinine dön seni serbest bırakayım seni şöyle yapayım böyle yapayım dedi. Bilal de her ona o söylenen sözlere karşı nasıl tevhidi anlamışsa o siyahı beden bedeni siyah olan ama gerçekten aydınlık bir kalbin aydınlık bir vicdanın sahibi olan o güzel siyah inci her türlü baskıya rağmen ahadun ahad dedi. Onları çıldırttı onları memnun edecek tek bir cümle söylemedi ama benim güzel kardeşlerim inanın ne olur artık inanalım buna. Ne şeytan ne şeytanın adamları ne çağın Ümeyye İbni Halefleri Ebu Cehilleri Ebu Lehebleri karşımıza bunlarla çıkmayacak. Bunlardan bir tanesine hadi buna tazim edin diyerek, tazim edin diyerek çıkmayacak o devir bitti artık şeytan bambaşka şeylerle çıkacak çağın putlarıyla çıkacak neler neler yapacak ambalajları farklı bir biçimde ortaya koyacak koyduğu her ambalajla da senin tevhidi bilincinde ufacık bir böyle bir yara açmaya çalışacak zaten ufacık açsın gerisi gelecek şimdi o ufacık açmayla ilgili size bir örnek vermek istiyorum Şoförler beni daha iyi anlayacaktır. Şoför olmayanlar da anlayacaktır. Arabayla gidiyoruz biz. Bir anda böyle küçücük bir taş tak dedi bizim camımıza çarptı. Baktın ki ufacık bir zedelenme oldu. İhmal etsen ve tedbir almazsan bir müddet sonra cam böyle oluyor. O ufacıktı hiç gözle bile gözükmüyordu ama bir orada zedelendi ya zedelendikten sonra sen onu tedbir almazsan ki onun biliyorsunuz nasıl tedbir alındığını ona ait bir tedbir almazsan bir anda küçücük o çatlak ya da bir ufacık zede yukarıya doğru aşağıya doğru yana doğru sağa doğru sola doğru çatlaklar büyüyor büyüyor büyüyor A şöyle bir hale geliyor. Bu hale geliyor ve bunda da yine önlem alınmazsa bakın mesela şurada camın bir miktarı sağlam kalmış şöyle bir çizilse burası güzel bir biçimde en azından geriye kalanını kurtarırız bunun. Öyle de olmuyor olmayınca a şöyle oluyor ve artık o cam kullanılmaz bir hale geliyor çokça görmüşsünüzdür yaşamışsınızdır. İnanın şirk böyle bir şey ufacık ama ambalajı inanılmaz derecede şeytanın süslemesiyle geliyor bize bir çatlak oluştursun alma onun önlemini tevhid adına asıl olması gerekeni yapma bir bakıyorsun çatlak sağa sola gitti o cam darmadağın olduğu gibi senin tevhid bilincinde darmadağın oldu ya hocam sen ne anlatıyorsun ya ne anlatıyorsun biz hepimiz muvahhid müminleriz bunlara hiç ihtiyacımız yok belki diyorsunuzdur. Ben size bir örnek vereyim. Allah'ın rezzak oluşuna inanmayan var mı şu anda içimizde? İnanmayan kafir olur. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. İnanıyor muyuz buna? İnanıyoruz tabii ki müminiz. Hem de en güzel şekilde inanıyoruz. Er rızkü Allah diyoruz. Rızkın Allah'tan olduğuna kesin kez inanıyoruz. İnanıyoruz, inanıyoruz, inanıyoruz da. Ben üniversiteyi bitirdim. E, 4-5 yıl okumuşum. O güne kadar da aileden, babadan para yiyerek o güne kadar gelmişim. Üniversite bitmiş. E, mecbur bir işe gireceğim. Nereye gidiyorsam Türkiye'deki hal belli. Yüzler kapılar yüzüme kapanıyor. Geliyorum eve baba imalı imalı bana laf sokuyor. Hadi üniversiteyi bitirdin ne olacak diyor. E, evleneceğim bir iş lazım ki evlilik adına bir adım atayım o da yok. Eğer bir de böyle gerçekten anne benim beğeneceğim bir kız bulmuşsa of o zaman imtihan daha da şiddetleniyor. İki de bir arkadaşlar, akrabalar, şunlar, bunlar beni bulduğu her mecliste, ey ne oldu? Ne zaman iş olacak? Ne zaman şu olacak? diyor. Sen yavaş yavaş Allah rezaktır ama demeye başlıyorsun. O ama diyorsun ya işte o çatlak girdi o ama dediğin andan itibaren orada bir çatlak oluştu ve başlıyor o çatlak yavaş yavaş büyümeye Rezak olan Allah'ın sana rızık adına gönderdiği şeyden yavaş yavaş şeytan senin şüphe duymana ait bir şeyleri soktu zihnine eğer sen o anda önlem almazsan ve ilah ilahe demezsen böyle Allah Resulü'nün sahabeye öğrettiği gibi İllallah demesen, Allah Resulü'nün sahabe öğrettiği gibi gidecek rezaktan. Rezzaktan gidecek. Sevdin birini kimi bir siyasi lideri sevdin mesela bir hocayı sevdin mesela birine mürşit diye gönlünü verdin mesela o sevgi senin dengelerini sarstı çünkü sen sevgiyi Elvedud olan Allah'ın sana öğrettiği gibi öğrenmedin sen sevgiyi arızalı bir sevgi olarak öğrendin yavaş yavaş sevdiğin insandan insan üstü şeyler beklemeye başladın. Mesela dedin ki falanca adam giderse bu memleket yıkılır Ha o hoca mı ya o hoca gitse Müslümanlık mı kalır bu memlekette eğer falanca mürşid giderse İslam'ın adına hiçbir şey kalmaz bu memlekette dedin ya. Ah bu sözü bir sahabenin yanında deseydin hem de o sahabi Hazreti Ömer olsaydı ne görürdüm bilmem ama söyleyenin ne gördüğünü çok iyi biliyoruz. Çünkü orada bir çatlak oluşuyor bize bahşeden ne varsa nimet adına zafer adına ne varsa başarı adına ne varsa bahşeden alemlerin Rabbi olan Allah'tır ya. Şahsa bağlanmış ne var ki sen şahsa bağladığın zaman oraya çatlak oluşuyor. Onun etrafını sen güvence altına almazsan ve onu izale etmezsen onu onarmazsan o çatlak büyüyor büyüyor büyüyor. Altından kalkılmaz bir noktaya seni getiriyor. Buraya bir def getirecektim. Dedim ki defi de elimde görse bu millet diyecek ki hoca her şeyi getirdi buraya bir def kalmıştı o da geldi. İlahi mi söyleyecek falan diye ama inanın ki en güzel bir biçimde o def veriyor örneği. Yıllar önce Erzincan'a bir konferansa gitmişim. Dinleyicilerden bir tanesi de benimle Mehmet Ay'ı karıştırmış birbirine. Neyse konuşmayı yaptım sonlara doğru bir kağıt geldi. Kağıtta yazıyor ki hocam çok güzel konuştun bir de ilahi söylesen. E tabi benim öyle bir kabiliyetim yok ama ben sonra o sorunun sahibinden öğrendim Mehmet Emin'leri birbirine karıştırmış diye. O def ilahi için değil keşke olsa ama zihinlerinizde çağrıştıracaksınız. Defin çalınabilmesi için ne olmalı biliyor musunuz? Deridense eğer iyice bir gerilmeli her tarafından. Az bir şey gevşek olsun o defi çalamazsınız. Teneke gibi ses çıkar gerginleştirilmesi gerekir gerginleşmese eğer def def olmaktan çıkar emin olun tevhid böyle bir şey sürekli gerginleştirilmeli şu kaslağın bir ucunda takva olmalı böyle çekmeli sizi şurada tevekkül olmalı şöyle çekmeli sizi şu üst tarafında tazim olmalı Allah'tan başkasının önünde eğilmemek olmalı Allah'a saygı duyar gibi Allah'tan korkar gibi hiçbir şeyden korkmamak olmalı yukarıya doğru çekmeli sizi aşağıda itaat adına bir şey sizi çekmeli her taraftan çekmeli e bu kadar çekilen adamda nasıl bir hal olur Vallahi mümin böyle zaten mümin böyle o minibüslerin arkasında yazıyor huzur İslam'da falan diye. Bu öyle bir hale sokuyor ki insanı önce böyle yoğuruyor gerginleştiriyor gerginleştiriyor gerginleştiriyor. İmanın mutluluğunu duyduğunuz zaman da diyorsunuz ki of bu iman nasıl lezzetli bir şeymiş. Şu anda biz tatmadığımız bir şeyi konuşuyoruz benim güzel kardeşlerim. Onun için iman için mücadele vermiyoruz. Eğer imanın tatlı bir nimet olduğunu bilseydik Allah aşkına yatabilir miydik bu kadar ya? İmanın tatlı bir nimet olduğunu bilseydik o tadı tattırmak için gayretimiz bu kadar mı basit olurdu? Bu kadar mı biz bu meselede aciz davranırdık? Niye sahabe yurtlarını evlerini batlarını terk ettiler dünyanın dört bir tarafına dağıldılar? O gerginleştirme onları gerginleştirdiği, kurtulma dertleri olduğu, kurtulma dertleri olduğu için de kurtarmak adına çırpındılar. Ve hem kendileri hem de kime ulaştırdıysa o mesajlar, o mesajlarla insanları kurtardılar. Allah bizlere de bunları nasip eylesin. Şimdi bu tevhid meselesi o kadar hassas bir mesele ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mesela merhametini, şefkatini, müsamahasını bilmeyeniniz var mı içinde? Hepiniz biliyorsunuz. Ama hadislerde gadab Nebi diye bir bölüm var. Bazen böyle müstakil kitaplar da var. Resulullah'ın kızdığı anlar. Yaklaşık 30-40 tane rivayet ben o kadar tespit ettim. Belki biraz daha detaylı araştırılsa fazla da olabilir. Mesela bir 40 tane rivayet üzerinden konuşsak. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz iki şeye çok kızıyor. Acayip. Nasıl kızıyor? Kızgındığını hatırlıyor musunuz? Kıp kırmızı oluyor ya o mübarek yüzü. Alnında şöyle bir damar var. O damar böyle şişiyor mu? Sesi Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in gürleşiyor ve titriyor mu? İşte o hal. O hal iki durumda çok oluyor. O iki durumdan bir tanesi tevhid, bir tanesi adalet. Tevhid dediğiniz şey insanla Allah arasındaki hukuk. Adalet dediğiniz şey insanla varlık arasındaki hukuk o varlığın içerisinde bir başka insan var o varlığın içerisinde hayvan var o varlığın içerisinde kainat var o varlığın içerisinde hepsi var adalet onun için de lazım bugün çevreye adil davranmadığımız için İslam coğrafyaları böyle bir halde o adalet meselesi her şey için lazım ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu iki durum için inanılmaz derecede bir gadabı öfkesi var. Asla tahammülü yok o şefkat kahramanı o merhamet timsali o bu manada zirveleri zorlayan mesela hilim dediğin şey tahammül dediğin şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de bir insanın yapabileceği en son noktada. Ama bu iki durum olursa Allah Resulü bambaşka halde. Başka şeyler anlatacağım için bir sürü örnek geliyor aklıma ama tek bir şeyi size hatırlatıp gideceğim ebul en elleysi bize anlatıyor. Huneyn gazvesinde daha yeni Müslüman olanlar var işte Mekke'nin fethinin arkasından biliyorsunuz onlara tulaka deniyor. İçlerinden biri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Diyor ki ya Resulallah müşriklerin zatı envad isimli bir ağaçları var. Savaşa gittiklerinde kılıçlarını o ağaca asıyorlar. Onlara uğur getiriyor o ağaç. Keşke sen de bize bir ağaç ihdas etsen. Biz de savaşlara giderken assak kılıçlarımızı oraya, biz de uğur sahibi olsak. Ebu Vakit el-Leysi diyor ki: "Bir anda baktım Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme. Uf! Vallahi o güne kadar hiç öyle görmemiştim. O günden sonra da görmeyeceğim." Kıp kırmızı kesildi. Siz oğullarının peygamberlerin Musa'dan istediği şeyin aynısını mı benden istiyorsunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bambaşka bir hale girdi. Çünkü mesele Allah'ın hukuku meselesi, tevhid meselesi ve öyle bir şey olduğu zaman ne anlama geldiğini anlıyorsunuz. O anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tepkisi bu. Ve asla böyle bir şeye tahammülü yok Efendimizin. Çünkü tevhid öyle bir şey ki benim güzel kardeşlerim inanın o noktada en ufak bir çatlama işte söyledik ya da sapma nelere sebebiyet verdiğini anladığınız zaman anlıyorsunuz. Bak bir bardak su şu anda bu bir zemzem olsa bunu söylemiştim başka bir örnekle size ufacık bir damlanın damlanın damlanın damlası yani böyle ufacık bir şey buna bir zehir katsak. Ne olursa bu su ufacık bir şirkte tevhidi o hale sokuyor. Onun için bunda tahammül yok. Her şeyi tolena edinebiliyor, her şey bir şekilde yapılabiliyor ama bu asla yapılamıyor. Peki benim güzel kardeşlerim bir soru soruyorum. Tevhid nasıl korunur? Bak, nasıl korunacağının yolunu size gösterelim. Allah'ın isim sıfat ve fiillerini iyice öğrenmek ile biraz belki izah ister ama hızlı geçeceğiz. Sürekli iman hakikatlerini hatırlatmak ile bakın şimdi yaptığımız oydu aslında. Hani sahabe birbirine saaten diyor ya gelin oturalım bir saat iman edelim yaptığımız bu. Bu tecdidi iman aslında. Tecdidi iman haydi cemaat aşk ile söyleyin deyip şadet cümlesini söylemek demek değil sadece. Tecdidi iman iman hakikatlerini hatırlamaktır. Ve biz iman hakikatlerini hatırladıkça Allah'ın izniyle tevhidi koruruz. Üçüncüsü Allah'ın tüm ayetlerini hakkıyla okumak. Niye tüm diye bir ifade var burada çünkü Allah'ın ayetleri sadece Kur'an değil. Allah'ın ayatı enfus diye bir nefisler ayetleri var bizim kendi nefislerimizde. Ayatı afak ya da ayatı kainat diye kainattaki ayetleri var. Ayatı hadisat var, hadisat ayetleri var. Bunların hepsini okuman insandaki tevhid bilincini sağlamlaştırır ve tevhidi korur. Dördüncüsü şu anda Siret-i Enbiya'da bizim yaptığımız bu Siretü sahabede yapacağımız bu sireti nebide yapacağımız bu bizden öncekilerin iman mücadelelerini kavramak ile Beşincisini de başkalarını iman ile buluşturma hasreti ile yanmak ile Burada ileler biraz fazla olmuş siz o cümleyi şöyle okuyun başkalarını imanla buluşturma hasreti ile yanmak ile bir başkasına imana ait bazı şeyleri ulaştırmak aslında bu noktada insandaki o tevhid bilincinin sağlamlaşmasına ve korunmasına vesile olur. Elimizden geldiğince koruyalım koruduğumuz şey yeryüzünün en kıymetli hazinesidir onunla Rabbimizin huzuruna gideceğiz. Diğer eksiklerimiz, kusurlarımız, ibadetlerdeki gevşekliklerimiz, yaptığımız hatalar. Allah rahimu rahmandır. İnşallah biz ondan o kendi zanlımızın üzerine iyi bir muamele göreceğimizi zannediyoruz. Ama Cenab-ı Hak'ın tahammül etmediği ve asla da o noktada farklı bir biçimde mahfiretiyle karşılık göstermeyeceği iki şey: Allah'ın hakkı, o tevhid; kulların hakkı, o adalet. Bu iki şey olmasın gerisi Allah'ın izniyle kolay. Cenab-ı Hak işlerimizi kolaylaştırsın. Şimdi benim güzel kardeşlerim biraz mukaddime faslı uzun oldu ama ne yapayım. Fırsat gelmişken bu tevhid meselesini bir konuşmamız lazımdı. İnşallah hepimiz için faydalı olur. Tarihin belli bir döneminde yaşamış bir kavim olan Semut kavmini anlamaya çalışıyoruz. Hazreti Salih'in mücadelesinin üzerinden. Hatırlayın geçen ders. Kur'an'ımız bize onların bölgesi olan hicri anlattı şehirlerini anlattı evlerini anlattı evlerinin yapılarına ait bilgi verdi inanç sistemlerine ait bazı şeyleri söyledi sosyal ve kültürel hayatlarına ait bilgiler verdi ve verdi de verdi. Ya ne ki Kur'an'ın derdi arkadaş ya milattan önce 2000 bilmem kaç yılında yaşamış bir kavmin ev yapılarından bana ne? Onların sosyal yapılarından kültürel yapılarından bana ne? Ama burada bir şey varsa eğer Kur'an bunu almışsa kendisine konu olarak demek ki onların üzerinden bana mesaj veriyor. O mesajı da biz ne dedik geçen ders? İbret, ibretle anlatıyor. Bize gerçekten onların üzerinden çok çok ciddi mesajlar veriyor. Aslında biz Semut kavmini okuyoruz ama kendi yaşadığımız dünyayı okuyoruz. Aslında tarihteki bir kavmi okuyoruz ve o kavme gelmiş olan bir peygamber olarak Hazreti Salih okuyoruz. Ama işin içerisine girdiğiniz zaman bugünün Salih'i olarak sen kendi tarihini okuyorsun Kur'an'dan. Şu anda Risalet vazifesi Hazreti Salih'in üzerinden bir mümin olarak sana intikal etmiş. Senin karşın, karşında da Semud kavmi gibi bir kavim var. Bu kavimle nasıl mücadele edileceğinin yolunu, yöntemini bu aziz kitap tarihteki Semud'un üzerinden ve onlara gönderilen Hazreti Salih üzerinden veriyor. Mesele bu kadar önemli bir mesele. İki başlık açalım biraz detaylarına girelim çünkü ki biraz doğru anlamış olalım. Sosyal ve kültürel olarak Semud kavmi bir bunu anlayalım Kur'an bize bakalım ne bilgiler veriyor. Bir de inanç yapıları itibariyle Semud kavmi diyelim bakalım Kur'an onlar hakkında da bize ne diyor. Bakın sosyal ve kültürel olarak Semud kavminde bize Rabbimiz ayetlerinde neler söylüyor. Mey ne birincisi kendilerini seçkin olarak gören bir topluluğun ona ne diyordu Kur'an mele ciddi etkisi altında olan bir kavim idi Semud kavmi. Araf suresi 75 başka ayetler de var. Mesela Şem suresinin 11. ayeti de bu. Her toplumda olduğu gibi Semud kavminde de var. Neyi? Ezenler var, ezilenler var. Ezilenlere Kur'an ne diyor? Mustazaf diyor. Mustazaflar da hep aynı değil. Mesela Kur'an'ı biz incelediğimizde, Kur'an'da mustazaf dediğimizde gelecek o konular. Acınan mustazaflar var. Yerilen mustazaflar var övülen mustazaflar var. Her zaman mazlum olmak Allah'ın nazarında övgüyü hak ettirmiyor. Bazen mazlum olmak yani ezilmek yerilmeyi getirebilir. Onun için Kur'an mustazafları bize üç sınıfta anlatıyor. Bazılarını yeriyor bazılarını acıyor bazılarını övüyor. O övülen mustazaflardan olmaktır mesele. Ancak Semut kavminde zalimler var, melevar. Bu noktada elinden geldiğince mustazafları ezen algıları yöneten onların üzerinde böyle bir hegomanya hükümranlık kurup onlara hayat hakkı vermeyen bir zümre var ve Kur'an bu bilgiyi bize veriyor. Şimdi ben durayım burada ben size soru sorayım Allah aşkına bugün dünyada bu zümre yok mu? İşte onun için anlatıyor Kur'an aynı şeyi söylüyor. Diyor ki bak orada da vardı orada olan şuydu ona karşı Salih aleyhisselam şunu yaptı onun için anlayın diyor. İkincisi nasihatlere uyarılara ve tebliğe kapalı bir kavim idi Semut kavmi. Araf suresinin 79. ayeti. Niye? Kendilerini yeterli görüyorlar. Müstahinilik, kibir bu zaten işte. Böyle bir halde görüyorlar. Üçüncüsü bakın şurada bahçeleri, pınarları, ekinleri, hurmalıkları çok olan bir kavim idi. Şu ara suresi 146-148. Peki geçen ders bir şey söyledik. Burayla çelişiyor mu bu? Dedi ki suları az. Evet suları az. Ama kurdukları sistemle suları çok iyi kullanan. Kullandıkları içinde çölün ortasında bağ, bahçe, pınar kendilerini oluşturan. Ve bundan dolayı da tarımdan, ziraattan, ziraatten inanılmaz derecede istifade eden bir kavim. Semud kavmi. Kur'an onun bilgisini işte burada bize veriyor. Dördüncüsü. Dağları oyup çok sağlam evler yapıp o evlerde hep emniyet içerisinde kalacaklarına inanan bir kavim. Şu ara süresi 149. Hatırlayın geçen ders burada resimler getirdim size. Dağları nasıl oyduklarını nasıl evler yaptığını gördük beraberce medaini Salih'ten. Onların bir mantığı vardı onu da söyledim yine tekrar edeyim size. Diyordular ki at kavmi sağlam binalar yaptılar yüksek sütunlar yaptılar ama Azaba dayanamadılar biz dağları oyacağız dağlarda daha güçlü yapılar oluşturacağız o azap bize dokunmayacak anlayamıyordular onun içinde sağlam binalara güveniyorlardı. Ve o sağlam binalar eğer olursa orada güven emniyet içerisinde nesiller boyu kalır gideriz diye bir mantıkları vardı ama öleni, öyle olmadığına şahit oldular zaten. Beşincisi kendilerine verilen nimetlerden dolayı şımaran ve israfa dalan bir kavim idi. Şu ara süresi 149. İsraf. Semut kavminin en önemli hastalıklarından bir tanesi. Şımarmak azgınlık işte o getiriyor onun arkasından da israf. Altıncısı bulundukları yerde bozgunculuk yapıp ıslahı değil. Fesadı yaygınlaştıran bir kavim idi. Şu ara 151-152 nasıl olduklarına ait tefsirlerde buna ait bazı bilgiler var. Yedincisi tebliğden sonra inananlar ve inkar edenler olarak ikiye ayrılan ve birbirleriyle bunun üzerinden mücadele eden bir kavim idi. Ne dediler biliyor musunuz bundan dolayı Hazreti Salih'e? Ya biz birdik sen gelin, geldin bizim içimize ikili koydun. Biz birdik hepimiz aynıydık. Ama sen geldin içimize fitne koydun. Bizi ikiye ayırdın. İki farklı şey oluşturdun. O iki tane grup arasında da bir mücadele başladı. Ben buradan bir şey çıkardım. Bilmiyorum hatalı mıyım? isabet mi kaydediyorum? Onunla ilgili tefsirlerde de sonra bir bilgiye rastladım. Hazreti Salih'e inananların sayısı öyle çok az değil baya iyi bir kitle inanıyor çünkü iki ferik iki takım oluyor ve burada gerçekten o güçlü ve kalabalık olan batıl tarafın karşısında hakkın yanında yer alan belli sayıda bir kitle oluşuyor yani onun için Hazreti Salih'in bu noktadaki tebliğ mücadelesinin ve o mücadelenin arkasından kazandığı insan sayılarının Hazreti Nuh gibi, Hazreti Hud gibi anlaşılmaması gerekiyor. Buradaki bu bilgiden dolayı. Sekizincisi buna ait bir bilgi verdim geçen der size. İçlerinde çok tehlikeli dokuz kişilik bir çete veya dokuz çete bulunan bir kavim idi. Nemil suresi 48. ayet. O çete... Neydi? Biz ne dedik ona? Hizbuş şeytan dedik. Ve 5 Ş 4 S ile de o çetenin o bir ahtapot aslında böyle kolları olan ahtapot. O ahtapotun kollarının toplumu nasıl ifsad ettiğini ifsad ederken neleri kullandığını şirki, şöhreti, şanı, siyaseti işte serveti, şuyu buyu nasıl kullandıklarını gördük. Şimdi Semud kavmindeki o mücadeleden üzerinden de biraz daha detaylarını göreceğiz. Sosyal ve kültürel olarak böyle benim güzel kardeşlerim. Allah aşkına bakın burada ben size 8 madde söyledim. Bugün yaşadığımız bu dünyada mücadele etmekle mükellef olduğumuz muhataplar ki onların da kimler olduğunu dedim size. Küfür cephesi, nifak cephesi, cehalet cephesi diye. Yok mu Allah aşkına bugün bizim karşımızda bunlar? Adının semut olmaması neyi değiştirir? Semut olmasın bilmem ne olsun ne fark eder? Zaten mesele isim meselesi değil. Mesele soy meselesi de değil. Mesele yol meselesidir. İki tane yol var. Hak batıl yolu hangi yolun takipçisi olma meselesidir? Zaten bundan dolayı Kur'an bize anlatıyor. Peki inanç itibariyle semut kavmi desek biraz hızlanacağım. Baya vakit geçmiş bu saatte bir anormallik yok değil mi? 45 dakika olmuş. Nerede? Daha dersin yarısında değiliz. Ona göre. Tevhidden ve hidayetten sonra şirke ve dalalete sapan bir kavim idi. Fussilet 17. Allah'a ortaklar koşan ve putlara tapan bir kavim idi. Araf suresi 73. Mesela bazı kaynaklar Semut kavminin putlarının isimlerini de verirler. Semut diye bir putları var onların. Ved var, Ced var, Hed var. Semş var, Menaf var demek ki Abdul Menaf oradan kaynaklanıyor. Menat var, Lat var. Bunlar Semut kavminin putları ve artık o put pereslik Semut kavminde çok ileri düzeylere doğru çıkıyor. Kendi içlerinden birinin Peygamber olmasını kabullenmeyen bir kavim. Allah seni niye göndersin diyorlar. Beşer bir Peygamber olmama noktasına itirazları var zaten. At kavminde de gördük bu o değil burada Salih'in bizatihi şahsına yönelik bir şey var dördüncüsü o be beşer meselesi elçinin beşer olmasını bir türlü anlamayan bir kavim Kamer suresi 24. ayet bakın arkadaşlar şurada önemli bir maddeyi söyleyeceğim şimdi size elçinin beşer olması bu diyorlar ki onlar inanmak için sürekli mucize isteyen ama ne oluyor? gelen mucizeyi de yalanlayan bir kavimdi. Hadi mucize, hadi mucize, ha geldi mucize, mucizeyi de inkar ettiler. Böyle bir mantık vardı zaten şirk mantığında, onlarda da var. Altıncısı da şu, kendilerine asla bir azabın gelmeyeceğine inanan, bundan dolayı da azap uyarılarına, uyarılarını alaya alan bir kavim. A'raf suresi 77. ayet. Bakın bu inanç noktasındaki 6 tane madde burada saydık bu 6 tane maddeyi biraz detaylı okuyun biz giremedik detaylarına vakit biraz geçtiği için. Ama o detaylı bir biçimde zihninize bir oturduğu zaman bir dahaki ders Hazreti Salih'in verdiği tebliğ mücadelesinde neler onlar söyleyecek ne karşılıklar verecek onların üzerinde meseleyi biraz daha doğru bir biçimde anlayacağız. Bazı tarihi rivayetler şöyle bir bilgi verir bize 20 yıl sürüyor Hazreti Salih'in tebliğ mücadelesi. Yani diğer peygamberler kadar çok uzun değil 20 yıllık eğer tabii ki doğruysa bu rivayet 20 yılın sonunda da o azap zaten onlara gelmiş oluyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim biraz hızlandıracağım süreci şöyle bir tablo sizin önünüze koyacağım siz okuyun buradan bu tabloyu. Ayet ayet vermiştim size ama burada mesajları itibariyle Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Salih ve Semud kavmi hangi pasajın Kur'an'ı pasajın en temelde hangi mesajı ihtiva ettiğine dair bir bilgi bu. Mesela Araf suresinin 73 ile 79. ayetleri arasında 7 ayet neyi anlatıyor bize tebliğin muhtevası ve tepkileri. Hud suresi 8 ayet tebliğin muhtevası bakın değişti burada ve neticeleri. Hicr'de 5 ayet Semud kavminin özellikleri ve azap. İsra'da bir ayet var gönderilen mucize ve neticesi. Şu arada 19 ayet var tebliğin usulü ve tepkiler. Bakın Nemil suresi hemen arkasından onun yazılması ondan dolayı. 9 ayet var Nemil suresinde. Tebliğin uslubu ve tepkiler birinde tebliğin usulü var birinde tepkiler var birinde usulü var affedersiniz birinde uslup var. Ben de bir davetçi isem eğer Hazreti Salihin üzerinden tebliğin hem usulünü hem uslubunu öğrenmiş oluyorum o ayetler kapsamında. Fussilet suresindeki iki ayet kavmin inanç yapıları ve azap zariyat suresindeki üç ayet azabın içeriği ve şiddeti. Kamer suresindeki dokuz ayet mucizenin içeriği ve tepkileri. Hakka suresindeki iki ayet azabı yalanlamaları ve neticesi. Fecir suresindeki altı ayet büyüklenmeleri ve yok oluşları. Şems suresindeki beş ayet mucizeye tepkileri ve azap. Şunların üzerinde biraz duracağız. Buradaki o durma meselesini yaparken aklınızda ne olacak benim güzel kardeşlerim? Buraya getirdim bir defa. Mercek var ya büyüteç. Her pasajda Rabbimiz sanki bir meselenin üzerinde o merceği tutuyor. Her pasajda bir konu biraz daha önde. Kur'an onun için sadece tekrar etmiyor. Öyle bir tekrar gibi gözüken bir şey yok aslında. Okuduğunuzda göreceksiniz sanki oradaki olay bir diğer tarafta da aynı şekilde anlatılıyormuş gibi geliyor. Ama yoğunlaştığınızda öyle olmadığını göreceksiniz. Sözün özü olan Kur'an her pasajda. Bambaşka mesajlar veriyor şimdi benim bu dersler sırasında en fazla böyle hoşuma giden üzerinde çalıştığım zaman heyecanlandığım alan bu alan niye çünkü bu doğrudan siyerle alakadar olan bir kısım özellikle ayetlerin nüzül tarihleri bakın ayetlerin numaraları burada var nübüvvetin birinci yılından başlıyor onuncu yılına kadar süreç devam ediyor. Bütün ayetler ki toplamda 76 ayet biliyorsunuz hepsi Mekki benim güzel kardeşlerim. Yani Mekke'de nazil oluyor. Mekke'de nazil olmasıyla beraber ilk 10 yılda nazil oluyor. 10 yılda Allah onlarla konuşurken ki ilk konuştuğu iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Onunla beraber sahabeyle ile konuşurken nasıl konuşuyor neleri öne alıyor kıssalar üzerinden mesaj verirken hangi kıssaları seçiyor bunlar bizim için çok önemli keşke vakit olsa biraz böyle uzamasından korkmasak derslerin siz böyle bir saati geçince işte yaylanmasanız ben dayanabilsem ya da biraz daha böyle bu dersleri uzatabilsek yani miktar itibariyle de bunları bir görsek birer birer çok önemli çünkü neden bu ayet burada nazil olduğu sorusu Ayetten bizim istifademizi inanılmaz derecede arttıracak. Sadece iki tanesi için kısaca bir şey söyleyeyim. Bakın Şems suresi ile Hicr suresi. Şems suresi ne zaman? Nübüvvetin üçüncü yılı. Aslında Şems suresi iki parçada iniyor. İlk on ayet nübüvetin birinci yılının sonunda iniyor. Burada bu on bir ile on beş son ayetler işte beş ayette nübüvvetin üçüncü yılının sonlarında iniyor. Üçüncü yılın sonunda nasıl bir zemin var Mekke'de sözlü fiili işkenceler artmış nefes alamıyor Müslümanlar. Allah bu ayetleri indiriyor. Mesajın üç tane muhatabı var benim güzel kardeşlerim. Burada birinci muhatap Mekkelilere ey azgınlar ey Tuğyan içerisinde olanlar sizden önce de Semut kavmi Tuğyan içerisinde oldu. Allah o tuğyanlarının neticesinde onları helak etti. Sizi de helak edecek. Mekkelilere bunu söylüyor ayetler. Onun için ötleri kopuyordu zaten o ayetleri dinlediklerinde. Niye Ümeyye bin i Halep o ayetleri dinleyince titriyor ya da Ebu Cehin ya da diğeri buradan anlayın. Adam anlıyor mesajı ne olduğunu çok iyi anlıyor. Peki o ayetler Efendimiz'e ve sahabeye ne diyor? Hiç üzülmeyin. Allah nurunu tamamlayacak. Hani Semud hani onlar azdı Allah onları yok etti. Kureyş'te azarsa Allah onları da yok edecek. Mesaj Allah Resulüne de bu. Peki bize, bize yok mu mesaj? Ey Allahu Ekber dedikten sonra... Amerika ama deyip işe bir şeyler söyleyenler tamam Allahu Ekber ama işte Rusya'da şöyle böyle bir şey diyenler bizim imkanımız az diyenler bizim gücümüz şuna yetmez diyenler ey duy Allah Ekber deyince bunu duy burada 3. yılda bir avuç mümin varken Allah bunları konuşuyor ve müminleri hararetlendiriyor. Müminlerin umutlarını yeşertiyor onların umutları yeşerdi senin niye yeşermesin? Benim niye yeşermesin bu bu mesajlar bunun için veriliyor benim güzel kardeşlerim. Yoksa sadece tarih anlatmıyor anlatılan her şeyin üzerinden bize mesajlar var. Bakın Hicir suresi 80 ile 84 5 ayet ne zaman nazil olmuş? nübüvetin 10. yılı 10. yılda ne olmuş Allah aşkına bir hatırlayın 3 yıl sürmüş Şibi Ebi talib muhasarası ve Müslümanlar daha yeni, yorgun, bitkin, bedel ödemiş bir vaziyette Şib'e Ebi Talip'teki ambargodan kurtulmuşlar. Hemen arkasından ne olmuş? Aylardan Ramazan Hatice anamız vefat etmiş. Hatice anamızın arkasından hemen Şevval'de ne olmuş? Allah Resulü'nü koruyan, gözeten, gözetleyen amcası Ebu Talip vefat etmiş. Hemen arkasından ne olmuş? Allah Resulü Taif'e gitmiş. Hemen arkasında ne olmuş Taif'te yaşananları biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam Efendimiz Taif yolundan dönerken Nahle Vadisi'nde cinlerle karşılaşmış ve bir grup cin ona iman etmiş 10. yıl bu ve bunun üzerinden iniyor o ayetler Mesajı alıyor musunuz mesaj çok net zalimlere yine bir mesaj var Mekkelilere o davetin önünü kısmaya çalışanlara Allah Resulüne de mesaj var. Aslında biz sadece Resulullah'a verilen mesajı okuyalım. O mesaj ne diyor? Ey Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem üzülme. Üzülme. Bak Semut da böyle yaptı. Ashabul Hicr, Hicr suresi çünkü. Evlerine güvendiler, şatafatlarına güvendiler. Alaya aldılar Salih'i. Salih'i taşladılar. Bu şunu şunu yaptılar. Sonunda ne oldu? Salih güldü onlar ağladı hiç üzülme yine gülen sen olacaksın Allah Resulü alıyor bu mesajı o alıyor da inşallah biz de alalım biz alırsak eğer bu Kur'an kıssalarıyla biz farklı bir biçimde irtibat kurarız eğer o irtibatı sağlam kurarsak var ya inanın Kur'an'ın kıssalarını doğru dürüst okuyan bir adam Yaşadığı şartlar ne olursa olsun asla umutsuzluğa kapılmaz. Yaşadığı şartlar ne kadar ağır olursa olsun vefasızlık görse mesela arkadaşlarından, dostlarından, yol arkadaşlarından. Farklı bir biçimde yaşadığı toplumda farklı ithamlara maruz kalsa ve bu biraz heyecanını azaltsa Kur'an kıssalarını doğru dürüst okuyan bir adam... Azalan heyecanına heyecan ekler. Düşmanını gözünde büyütmez asla. İmkanlarının azlığına takılmaz. Eninde sonunda hakkın galip geleceğini unutmaz. Ah, Size Kur'an-ı Kerim'de kıssaları okyanın kazanacakları bunlar. Bunların beşine de bizim ihtiyacımız var şu anda. Beşine de var ihtiyacımız. Çünkü ne yazık ki üzülerek söyleyelim bakın. Umutsuzluğa kapılıyoruz. Ya nasıl olacak diyoruz. Bu kadar ümmet darmadağın olmuş. Sayı 2 milyar ama bir tesbih taneleri gibi. Her tarafta birbirimizi yiyoruz. Kudüs'ümüz işgal altında. Mekke Medine işgal altında. Falanca coğrafya işgal altında. Filanca doğru coğrafyada kan var gözyaşı var. Nasıl olacak bu? Nasıl olacak demezsin. Asla Umutsuzluğa yer yok. Allah bir anda evirir, çevirir. Yeter ki sen onu hak et. Ne heyecanın senin azalacak? Ne heyecanın azalacak? Sen dünyaya mı sadece gönül vermişsin? Bahara mı iman ettin? Allah'a mı iman ettin? Güce, iktidara mı iman ettin? Allah'a mı iman ettin? Allah'a iman ettinse Allah sana iktidar verir, güç verir, mülk verir, servet verir ya da vermez. Ne verir? Vermezse de onun bileceği iştir. Ama sen eğer şunu anlarsan azalan heyecanına heyecan katar okursun salihi ayakların yerden kesilir okursun Hud aleyhisselamı bambaşka bir noktaya kalırsın. Düşmanını gözünde büyütmezsin ne kadar güçlü olursa olsun topu tüfeği teknolojisi şuyu buyu tabii ki seni şevke getirir öyle sadece hamasetle olmayacağını sen de biliyorsun. Sen de teknoloji üretirsin, sen de sanat üretirsin, sen de edebiyat üretirsin. Sen de gayret edersin. Onların düşman olarak besili atları gibi sen de atlar hazırlarsın. O atın bugünkü karşılığı neyse ona ait sen de tedbirler alırsın ama gözünde büyütmezsin. Asla imkanlarının azlığına da takılmasın. Allah azı çoğaltır, bereket ihsan ederse hiç kimse onun önünde duramaz sonuncusu eninde sonunda hakkın galip geleceğini unutmaz gelecek mi hak galip İnanıyor muyuz İnanıyoruz. Allah nurunu tamamlayacak hak gelecek batılda zahil olacak iman etmişiz o zaman ona gayret adına bir şeyler ekleyeceğiz bir şeyler ekleyeceğiz ki o izzetli günlere kavuşmamız bir an önce gelsin ve Allah bizi bu zilletten kurtarsın. Cenab-ı Hak hepimizin gücünü gayretini arttırsın. Aziz ve mübarek günler. Öyle görüyorum. Burada biraz sizi yorgun görüyorum ama o yorgunluğu şuna bağlıyorum. Diyorum ki benim kardeşlerim, benim meclis arkadaşlarım, benim yol arkadaşlarım gecelerini ihya ediyorlar. Onun için yorgunlar yani. Geceler bu Recep ayı, bereketli ay. Acayip günler onun için biraz böyle fazla yüklenmişsiniz kendinize biraz sizde şey olmuş ama iyi güzel onda hiçbir şey yok. Yüklenmeye devam arttıra arttıra devam ettiriyoruz. Şimdi ben size beş tane soru soracağım. Çünkü önümüzdeki hafta bu soruların üzerinde duracağız biraz. Siz de biraz araştırın ne olur birkaç tane böyle verdiğim o ayetlerin tefsirlerine bakın. Çünkü o tefsirlerde çok güzel bilgiler alacaksınız. Biz biraz üzerinde bunların konuşacağız. Bakın bu beş tane soru şu. Beve Hazreti Salih'in devesi mi Allah'ın devesi mi? Ya hocam bu kadar basit bir soru olur mu diyeceksiniz ama basit gibi gözüken bu soru o kadar önemli bir soru ki. Biz okuyoruz Kur'an'da ne katallah ama zihinlerimizde deve Salih'in devesi. Yazılan hikayelere bakın Allah aşkına. Hikayelere bakın ne olduğunu göreceksiniz. Deve Allah'ın devesi mi? Salih'in devesi mi? İkincisi Allah'ın devesi kutsal bir deve mi? Eğer deve kutsalsa o zaman Hindulara niye kızıyorsunuz? Onlar için de yine kutsal. Sen o kutsallığı ne anlıyorsun? Nasıl anlıyorsun? Ya biz bunun üzerinde durmasak biz bu devenin mucize olma meselesini nasıl kavrayacağız? Onun için bu mesele önemli bir mesele. Üçüncüsü bir deve nasıl mucize olabilir? Dördüncüsü devenin üzerinden verilen mesajlar nelerdir? Son beşincisi de deve bugün ne anlama gelmektedir? Bugüne de bir şey var bunun. Bugün deve mucizesinin benim 21. asırda İstanbul'da yaşayan bir Müslüman olarak benim dünyamdaki karşılığı ne olmalı? Bunu da anlamak durumdayım. Şu anda bu beş soruyu emanet olarak size veriyorum. Değiştirelim mi bir dahaki ders dersin formatını? Ben şöyle yanda oturayım da siz anlatın. Böyle bir şey yapalım bakalım ne olacak? Şimdi içerideki arkadaşlarım kızar bana neyse öyle yapmayalım. Yine siz okuyun belki biraz interaktif bir ders yaparız burada. Ama bu beş soru mühim bir soru üzerlerinde biraz duralım inşallah. Allah hepimizi bu noktada İstifade eden ve hakikat adına mücadele verenlerden eylesin. Güzel kardeşlerim dünyadaki cennet ailede şöyle bir serlevha açıyorum bugün. Öfke anında da Müslümanız. Duyarız bu serlevhayı ama hemen tepki gösteririz. Tabii ki öfke anında da Müslüman olacağız ama öfke anında Müslümanca tavır sergileyemiyoruz ne yazık ki. Böyle öfke sinir katsayımızı biraz arttırınca işte o anda böyle farklı bir havaya girince üzülerek söyleyelim ki olması gereken mümin kıvamına uygun davranamıyoruz. Davranamadığımız en önemli alanlardan bir tanesi evde eşlerimizle olan hukuktur. En önemli alanlardan bir tanesi bir baba olarak bir anne olarak evlatlarımızla olan hukuktur. Damarımıza bir bassın hanım bir böyle dişler gıcırtmamaya başlasın. Kaç tanemiz o anda dişini sıkabilir gerçekten önemli bir şey. Ama ben daha tehlikeli bir şey söyleyeceğim şimdi size. Çünkü bu sözlere çokça şahit olduğum için mecburim, mecburen aile meselesini konuştuğumuz bir yerde buna ait de bir mesaj topluma vermek durumundayız. Talak Allah'ın sevmediği bir helal. En son müminin yapabileceği ve düşünebileceği bir şey. Bütün şartları zorlayıp en son artık yürümüyor olmuyor bu evlilik sonlanacak. O evliliği sonlandırma adına atılacak bir adım. Nasıl atılacak o adım? Nikah nasıl Allah adına atıldıysa talak boşanma da Allah'ın adına uygun bir biçimde atılacak. Ama bakın sahabenin şahit olduğu bir tabloya biz bir sürü şahit oluyoruz ama o şahit olunan tabloda Allah Resulü'nün tepkisini göreceğiz şimdi. Mahmud İbni Lebit isimli sahabi efendimiz bize naklediyor. Diyor ki Allah Resulü ile oturmuştuk bir genç sahabi geldi selam verdi. Aleyhissalatü vesselam efendimizin karşısına geldi ve dedi ki ya Resulallah çok sinirlendirdi hanım beni. Üç kez boşsun boşsun boşsun dedim. Mahmud İbni Lebit diyor ki o sahabi o genç sahabi sözünü bitirdiği anda Allah Resulü'nün rengi değişti. kıp kırmızı kesildi. Biraz önce size tasvir ettiğim hal var ya o hal oldu. Çünkü orada bir adalet meselesi var. Hukuk meselesi var. Aynı tepki işte. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz de öyle bir hal oldu. Ve döndü o genç sahabiye dedi ki ben aranızdayken. Allah'ın kitabıyla mı oynuyorsunuz? Allah size üç hak vermiş. Niye o üç hakkı bir anda kullanıyorsun? Siz böyle yapmakla Allah'ın kitabıyla mı oynuyorsunuz? Nesaiden okuyoruz rivayeti. Dikkat edin benim güzel kardeşlerim isim vermiyor hadis ravileri. Bir tanesi ayağa kalktı dedi ki ya Resulallah bu adamı öldürmeyeyim de ne yapayım? O kadar sinirlendirilmiş ki Efendimiz'i. O anda ki Ömer'in tavrına benziyor bu tavır o anda o sahabiye karşılık bir başka sahabi bunu söylüyor. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz hayır diyor ama talak 3 talak hakkının bir anda kullanılmasına sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle bir tepki gösteriyor. Bu tepkiye şahit olmuş tercümanul Kur'an olan İbn Abbas Allah Resulü'nün vefatının yıllar sonra arkasından Birisi geliyor diyor ki ey Resulullah'ın amcasının oğlu. Vallahi hanım beni deli etti öyle bir kızdırdı öyle bir kızdırdı ki beni. Ben de o hanımım olacak kadına döndüm dedim ki seni yüz kere boşadım. Nedir bunun hükmü? Aynı hale giriyor tercümanı Kur'an olan İbn Abbas. Muvattadan okuyorum İmam Malik'in aynı hale giriyor ve bakın. Allah Resulü'nün terbiyesinde yetişmiş o sahabi şu cümleleri söylüyor. Kadın senden üç talakla boşanmış oldu. Sen Allah'ın sana verdiği üç haktan fazlasını kullanarak Allah'ın ayetlerini eğlence konusu edip alay almış oldun. Bu bu kadar ciddi bir mesele. Bin kere boşandım dokuz talakla boşandım bilmem ne cahil sözleri bunlar cahillane sözler bunlar. Bu iş öyle sinirlenerek öfkelenerek olacak bir şey değil. Bu mesele ciddi bir meseledir. Şeriatimize ait olan her mesele ciddiyet istediği gibi talak da ciddiyet isteyen bir meseledir. Allah sana bu üç hakkı vermişse bu üç hakkın nasıl kullanılacağına dair senin yolunun rehberi olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de sana yol gösteriyor. Ya onun yolunu izleyeceksin selamete ulaşacaksın ya da ondan başkasını dinleyeceksin, nefsini dinleyeceksin, felakete ulaşacaksın. Allah bizi saadete, selamete ulaşanlardan eylesin. Bu konuda da haksasiyetimizi arttırsın. Böyle şeriatimize ait olan meselelerde ciddiyetle meseleyi ele alma ufkunu bizlere kazandırmış olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.